Sevim Oğuz. Hayatı boyunca bir insanın aynı yerde doğması, aynı yerde büyümesi, aynı yerde evlenmesi, çocuklarının olması ve aynı yerde sabit kalabilmesi bence kötü. İyi bir şey değil yani. İnsanın gezmesi gerekiyor ama Sevim'in öyle bir şansı hiç olmamış. Hayatını çocukken sepet örmeye başlamış. İşte evlenmiş sepet örüyor, torunlar oluyor sepet örüyor ve hala sepet örüyor. Öyle de sepet öre öyle de öleceğini tahmin ediyorum yani Allah uzun ömürler versin ama zor bir yaşam zor bir hayat ama güzel bir kadın yüreği de dünyalar güzeli.